E, Cuma'da dinlenmesi farz olan hutbeye yetişemeyip kametle farza yetişilirse Cuma namazını eda etmiş sayabilir miyiz diye bir soru var. Çok güzel bir soru. İmam selam vermeden önce e, gelip Cuma namazına e, imama yetişen bir kimse ilham, imam selam vermeden önce gelip yetişmişse evet. o kimse Cuma namazına yetişmiş sayılır. Yani hutbeyi evet dinlemesi gerekir. Belli sayıda insanların hutbeyi dinlemeleri gerekir ama bir kısım insanlar hutbeyi dinledikleri zaman diğerlerinden hutbeyi dinleme farziyeti düşer. Dolayısıyla bir kimse hutbeyi dinlemese bile şayet farzda imamı yakalamışsa, selam vermeden önce ona uymuşsa cuma namazı geçerlidir. Tereddüt etmesine gerek yok.